Yavaş kentlerin uluslararası ağının Türkiye'deki tek üyesi Seferisar, Birliğin kriterleri kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma konusunda örnek bir uygulamaya geçiyor. Yeni denenmeye başlayan sistemle güneş enerjili aydınlatma direkleri şehre yerleştirilmeye başlandı. Tüm gün enerji toplayan sistem, bir hafta boyunca hiç güneş çıkmasa bile biriktirdiği enerjiyle bir haftalık aydınlatmayı sağlayabiliyor. Yetkililer Seferisar'daki bu sistemin Türkiye genelinde uygulanmasıyla 15 milyon sokak lambasının güneş enerjili elektrik direkleriyle değişmesi durumunda 15 milyar kilowatt saat enerji tasarrufu olacağı ve bunun 20 milyar dolara denk geldiğini belirtiyor. Sokak aydınlatma bedellerinin vatandaşın elektrik faturalarına yansıtılmasındansa bu tür bir çözümün tercih edilmesi ise sonuçta herkesi mutlu edecek. Bilim insanları son haftalarda 140 dünya benzeri gezegen keşfetti. Astronom Dimitri Saselov, Oxford'da bir bilimsel konferansta yaptığı açıklamada geçen yıl Ocak ayında yörüngeye yerleştirilen Kepler Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemlerde dünyanın ölçülerine yakın 140 değişik gezegenin keşfedildiğini belirtti. Son keşiflerin ardından bilim insanları samanyolunda yaşam koşullarına ev sahipliği yapabilecek 100 milyon civarında gezegen olduğunu düşünüyor ve bunların içinde de dünya benzeri yaşamın sürdürülebileceği 60 kadarını 2 yıl içinde belirlemeyi umuyorlar. Henüz elimizdeki gezegeni koruyamazken yeni gezegenleri bulmanın altında yatan umuyorum dünyamızdan kaçarak oralarda da sözde medeniyetlerimizi götürmeye kalkmak değildir. Meksika körfezinde petrol sızıntısına neden olan kazadan önce Deepwater Horizon platformunda çalışan işçilerle bir anket yapıldığı ortaya çıktı. İşçiler kendilerine sorulan sorular üzerine platformun güvenliğinden endişe duyduklarını ama sorunları bildirmekten korktuklarını dile getirmiş. Görüşme 20 Nisan'daki patlamadan haftalar önce platformun sahibi TransOcean şirketine bağlı çalışan işçilerle yapılmış. New York Times gazetesinin ele geçirdiği rapora göre işçilerden biri 9 senelik Deepwater Horizon hiç onarılmadı. Bir diğeri ise çalıştır, kırı düzelt onlar böyle çalışıyorlar demiş. Tüzük araçları 3 senede bir denetim yapılması gerektiğini söylerken bazı ana parçaların 2000'den beri denetlenmediği de ortaya çıktı. Benzer bir vurdum duymazlık olayı ise bir süre önce Çin'in Dalyan kentinde meydana gelen petrol kazası sonrası gözler önüne serildi. Greenpeace'in bölgede bulunan ekibinin tanıklığına göre balıkçılar ve temizlik için kiralanan işçiler hiçbir koruma olmadan görevlerini yapıyorlar. İşçilerin petrolün içinde maskesiz, çizmesiz ve bazen eldivensiz dolaştıklarını söyleyen Greenpeace eylem koordinatörü Zon Yu, Petrol suda kolayca çözülmeyen ve birçoğu kanserojen olan toksik kimyasallar içeren ve uzun yıllar etkisini gösteren bir yakıttır. Biz uzun dönemde bu insanların sağlığı için endişeleniyoruz. Maalesef şu ana kadar hiçbir şirket petrol sızıntısı için özür bile dilemedi dedi. Greenpeace bölgedeki yerel balıkçı ve işçilere 300 adet maske dağıttı. Bölgede bulunan Greenpeace gönüllerinden bazılarında deri alerjisi ve nefes alma problemleri şimdiden baş göstermiş bulunuyor. Okyanuslardaki kirliliğe dikkat çekmek üzere geri dönüşümde 12.500 plastik şişeden yapılan tekne yolculuğunu tamamladı. Teknenin fikir babası David de Rothschild, bu amaçla 20 Mart günü San Francisco'dan yelken açmıştı. Biz de bu haberi gezegenin geleceğinde vermiştik. San Francisco'dan demir alan 18 metre uzunluğundaki sadece güneş, rüzgar ve denizin yenilenebilir enerjisini kullanan tekne Serets adı verilen geri dönüşümlü plastikten organik yapıştırıcı kullanarak inşa edildi. Tek damla benzine ihtiyaç duymadan büyük okyanusta 4 ay boyunca 15 bin kilometre yol alan tekneyi Sydney'de yüzlerce kişi karşıladı. Rothschild 2006'da plastik atıkların okyanuslardaki yaşamı nasıl olumsuz etkilediğine ilişkin Birleşmiş Milletler raporunun açıklanmasından sonra okyanustaki kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir projeye imza attığını belirtti. Bilim insanlarına göre üretilen plastiğin %10'u okyanusları boyluyor. Greenpeace Japonya, süpermarket raflarından kaldırılması amacıyla su ürünlerinden oluşan bir kırmızı liste hazırladı. Liste aşırı avlanan türler ya da sorumsuz balıkçılık yöntemleri kullanarak avlanan deniz ürünleri türlerinden oluşuyor. Greenpeace bu balık türlerini pazarlayanların satışlarını durdurmalarını, Alıcılarında bu ürünleri tercih etmemeleri çağrısında bulunuyor. Kırmızı listenin Japonca sürümünde şu anda tüketilen 5 farklı tipte olan 15 ton balığı türü de bulunmakta. Orkinos olarak bilinen balık türünün dünya tüketiminin ortalama %25'i Japonya tarafından yapılıyor. Bir diğer su yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yüzgeçli orkinozun da %45'i yine bu ülkede tüketiliyor. Ve tabii ki bunun önemli bir kısmı da Akdeniz'den yakalanarak ...Japonya'ya Japonya ihraç ediyor. Kırmızı listede Atlantik somonu, Orkinos, Grönland halibutu, maymun balığı, kırlangıç balığı ve köpek balığı da bulunuyor. Kırmızı liste daha önce İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Hollanda, Almanya, İsveç, Norveç, Danimarka, Kanada, İspanya, Portekiz, Yeni Zelanda, İngiltere, İtalya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da yayınlandı. ABD, Kanada ve İspanya dahil olmak üzere birçok ülkede alıcılar, bazı mağazalarda bu balık türlerini sattıkları için boykot etmeklediler. Japonların sushi'nin ayrılmaz parçası dedikleri mavi yüzgeçli orkinos en fazla tehdit altında kalan balık türü. Çeşitli restoranlar, ünlü sushi restoranı Nobu da dahil olmak üzere halen bu balığı maalesef satmaya devam ediyor. Nesli Akdeniz'de de yok olma tehlikesiyle karşıya e, karşı olan mavi yüzgeçli orkinosun bir an önce korunması ve avcılığının tamamen yasaklanması gerekiyor. Tehlikeli altındaki balıkları koruduğumuz yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın.